Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ya Rabbil El alemin. Esselatu ve selamu aleyke ya seyyidere velin ve l-akhirin. Ve ila cemil enbiya'yı vel muhtelin. Ve ila cemil evliyayı velhamdülillahi ya Rabbil alemin. Mukaveleye devam ediyoruz inşallah. Rabbimizin bize indirdiği ayetleri okuyup tevbeyle, istiğfarla, duayla, hamle, şükürle, tesbihle, tekbirle cevap vermeye çalışacağız inşallah. Elbette ki bunu yaparken bir amacımız, bir gayemiz vardır. İmanımızı tazeleyelim diğerdir. Allah ile olan ahdımızı sözümüzü, misakımızı tazelleyelim diyedir. Allah'ın bize vahyettiğini, bize söylediğini, eğer bütün gönlümüzle kabul edip cevap veremiyorsak bir sorun var demektir. Gönlümüzü açamadık demektir. Rabbim bunu bana söylüyor, diyemedik demektir. Bunun için gönlümüzü açıyoruz inşallah. Rabbim bunu bana söylüyor. Benim buna cevap vermem lazım dememiz lazım. Gönlümüzden aynı zamanda cevap da vermeye çalışıyoruz. Bütün samimiyetimizle, bütün ihlasımızla cevap vermeye çalışacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. tenzilül kitabi minallahil-azizil-hakim. Bu kitap aziz ve hakim olan Allah'ın indirdiği kitaptır. Hikmetiyle indirdiği kitaptır. Aziz olan, hakim olan Allah'ın indirdiği kitap öyle ki size hikmeti öğretsin, size şerefinizi bahşetsin diyedir. Eğer kitabımız bize hikmeti öğretmediyse Allah'ın muradını anlatmadıysa, öğrenemediysek, öğrenip şereflenmediysek, Allah ile şereflenmediysek, Allah ile beraber olmaktan, Allah'a avd olmaktan, Allah'ın muradını anlamaktan dolayı şereflenmediysek, bu durumda kitabımızı dinleyemedik demektir. Bu kitap benim kitabımdır diyemedik demektir. Eğer şimdiye kadar bunu söyleyemediysek, bundan sonra söyleyeceğiz inşallah. Bu Rabbimizin bize indirdiği kitaptır. Hikmet dolu kitaptır. Hekim olan, aziz olan Allah'ın indirdiği kitaptır. Bize şerefimizi bahsetmesi için indirdiği kitaptır. Ondan hikmeti öğrenip Allah'ın muradını anlayacağız inşallah. Ondan onunla şerefimizi bulacağız inşallah. Allah ile şerefleneceğiz inşallah. İnna enzeenna ile ilki kitabe bilhak, fa abdullahi muhlisine lahudi. Allah bu kitabı sana hak ile indirmiştir. Kitabı hak ile indirdik. Hakın zati batıldır. Batıl, boş, yalan, yanlış. Hak ise Allah'ın bir muradının olduğunu ortaya koyan şeydir. Hak. Eğer Allah bunu indirmişse bir muradi vardır. Kulları kendisini anlasın diyedir, tanısın diyedir. Niçin yaratıldığını, Allah'ın ondan ne istediğini anlasın diyedir. Bundan dolayı sadece Allah'a abdol, Allah'a kul ol, dini sadece Allah'a halis kıl. Din Allah'ın dinidir. Ona herhangi bir şeyi katma, ilave etme veya çıkarma. Din sadece Allah'a ait olsun, yaşadığın hayat sadece Allah'ın istediği, emrettiği, sevdiği gibi olsun. Eğer böyle yaparsan, Allah'a abdolmuş olursun. Kulluğu sadece Allah'a yapmış olursun. Yoksa nefsine kul olmaktan, şeytana kul olmaktan ya da başka şeylere birilerine kul olmaktan kurtulamazsın. Elâ lillâhid dinul Dikkat edin, halis din ancak Allah'ındır. Ya Allah'a kul olursun, dini Allah'a haskılarsın, ya da karna karışık bir şey yaşarsın Bir olan Allah'a abd olmazsan birçok ilah zâhir birçok ilaha abd olursun ki veldinen tehezu evliya Kimdir bunlar Allah'tan başka kendisine dost arayanlar Allah ile beraber, Allah'ın berisinde hem Allah'ı kabul ediyor hem de başkalarını kabul ediyor. Yani Allah'ın dinine başkalarını da karıştırıyorlar. Sanki o da din üretme hakkına sahipmiş gibi, din hakkında, Allah hakkında, söz hakkına sahipmiş gibi. Eğer sorulsa, neden böyle yapıyorsunuz diye sorulsa, onlar derler ki, biz bunları yaparken aslında Allah'a şirk koşmuyoruz. Biz Allah'a yakın olalım bile diye, Allah'a yaklaşmak için bunu böyle yapıyoruz. Allah böyle kartıları hidayete eriştirmez. Bunun için ne diyorlar? Allah çocuk edindi diyorlar. Yani herhangi biri için bu da dinde hayat hakkında, her konuda söz söyleme hakkına sahiptir dediyse, onu Allah'a ortak koştun, onu veli edilmiş oldun. Allah'ın bel içinde, Allah ile beraber. Allah bundan münezzehtir. O, vahid ve kahhar olandır. Sıfatlarında bir olandır. Bununla beraber onun hükmü kahredicidir. Hiç kimse onun hükmü karşısında köpür diyamaz, herhangi bir iddiada bulunamaz, herhangi bir fikir beyanında bulunamaz. Kim müstesnadır? Kafirler. Eğer söylüyorsa o kafirdir. O Allah'a şirk koşmuştur dedi. Eğer siz bu şekilde kafir olursanız Allah sizden müstahilidir. Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Ama Allah kulları için küfre razı olmaz. Kulu için hidayete razı olur. Kulu için halife olmasına, Hazreti insan olmasına, cennetlik olmasına, kendisine dost olmasına razı olur. Allah kulları için küfre razı olmaz. Ama Allah tercih hakkını vermiştir. Eğer siz şükrederseniz o sizin için razı olur. O sizden razı olur. Neye şükrederseniz Allah'ın verdiği ne, Allah'ın emrettiğine, Allah'ın gönderdiği peygambere, Allah'ın vahyine şükrederseniz bu dost doğrudur, bu güzeldir, bu teşekküre layıktır En büyük nimet budur derseniz işte o buna razıdır. Bundan dolayı sizden de razı olur. Hiçbir günahkar bir başkasının vebalını taşıyamaz. Mutlaka dönüşürüz. Rabbinedir, Rabbinizedir. O size yaptıklarınızı haber verir. O herkesin gönlünde, göğsünde neyi gizlediğini en iyi bilendir sana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek dua eder sonra Allah lütfundan ona bir nimet verdiği zaman daha önceden Allah'a yaptığı duayı unutur sanki hiç Rabbine yalvarmamış gibi Allah'a şirk koşmaya başlar nasıl yapıyor bunu önce Rabbine yalvarır dara düşünce, o darlık ondan gidince bunu ben yaptım, bunu falanca bana yardım ettiği için ben bu darlığı, bu sıkıntıyı atlattım hastaydım, doktor beni iyileştirdi fark etmiyor herhangi bir konuda eğer dara düştüğünde Rabbine yalvarıp sonra sebebe bakıyorsa bu durumda onu Allah'a şirk koşmuş, Allah ile denk tuttu dedi onun bu halibi tavrı hem onu yoldan saptırır, hem de o bu tavrıyla başkalarını yoldan saptırır. Allah'ın yolundan saptırır. De ki onlara bu küfrünüzle biraz zevklenin bakalım. Sen muhakkak ki sen cehennem ehlindensin. Böyle yaparlar cehennem ehlindendir. Ama dedi ya Allah, Gece vakitleri kalkıp, secdeye kapanan, kıyamda duran, daima itaatte olan kimse, bununla beraber ahiretin endişesini taşıyan, ahiretteki azaptan sakınan, bununla beraber Rabbinin rahmetini uman kimse, hiç bu diğeriyle bir olur mu? Hiç bilen kimselerle, bilmeyen kimseler bir olur mu? Bu ancak gönül sahipleri bunu düşünür, bunu anlar. Gönlünü kullanmayanlar, gönül ehli olmayanlar bunu anlamaz. De ki, ey benim iman eden kullarım, Rabbinize karşı takva sahibi olun. Dünyada güzel iş yapanlara mutlaka mükafatini verir. Allah'ın arzı geniştir. Allah sabredenlere mükafatı hesapsız olarak verir. Bir sevabın karşılığında Allah en az bire on, bire yedi yüz, bin hesapsız verir. Duruyordu. Hasapsız, nimetin, karşılığın hesapsız olabilmesi için şart neymiş? Sabretmek. Sabredenlere mükafatları hesapsız verir. Eğer dara düştüğümüzde Rabbimize yalvarıp yakardıysak o yüzden, o darlığı, o sıkıntıyı giderdikten sonra da biz de onu unuttuysak hiç dua etmemiş gibi yüz çevirdiysek, ona verdiğimiz sözü yerine getirmediysek, bunun için Rabbimizden af diliyor, mahfuret diliyoruz. Amin. Allah bizi gece vakitleri kalkıp, kıyamda duran, secdeye kapanan, daima itaat halinde olanlardan eylesin. Amin. Allah bizi bilmeyen cahillerden değil, bilenlerden eylesin. Amin. Allah bizi gönül sahibi olan, gönlünü kullanan kullarından eylesin. Amin. Allah bizi, mükafatını hesapsız olarak verdiği kullarından eylesin. Amin. De ki, muhakkak ki ben onun, Allah'ın diline ihlasla sarılarak Allah'a abd olmakla emrolundum ben müslümanların ilki önderi öncüsü olarak olmakla emrolundum eğer ben Rabbime isyan edersem o kıyamet günü o büyük günün azabından korkarım ben dinimde ihlas ile Allah'a ibadet edenlerden bir tek ona abd olanlardan De ki onlara, siz de dilediğinizde tap, dilediğinizde abdolun. Allah'tan başka ne abdoluyorsanız olun. Onlar hüsrana düşenlerdir. Kıyamet günü onlar kendi kendilerine yazlık edenlerdir. Dikkat edin, işte asıl zarar, asıl ziyan budur. Bu kaybedenler, kıyamet günü onların altlarından ve üstlerinden ateşten tabakalar vardır. Allah kullarını bununla uyarıp ikat ediyor. Bununla korkutuyor. Bununla tehdit ediyor. Ey kullarım artık bana karşı takva sahibi olun. Allah bizi sadece kendisine abdolanlardan eylesin. Amin. Müslümanlara, müminlere önder eylesin. imam Amin. eylesin. Öncü eylesin inşallah. Dini Allah'a has kılarak İhlas da Allah'a abdolanlardan eylesin. Kullarımı müjdele. O kullarım ki Allah'tan başkasına abdolmayanlar, Allah'tan başkasına itaat etmekten çekinen kullarım, Allah'a yönelmiş olan kullarım, onlara müjde vardır. O kullarım ki sözü dinler der sözümü dinlerler. Sonra onun o en güzel olan sözüme tabi olurlar. Başkalarının sözüne değil de en güzel olan sözüme tabi olurlar. İşte onlar Allah'ın hidayet verdiği kimselerdir. Gönül sahipleri de onlardır. Akıl sahipleri, aklını kullanmış olanlar da onlardır. Allah bizi akrını kullanan günül sahiplerinden eylesin. Amin. Hidayet verdiği, hidayet üzere olanlardan eylesin. Amin. Sözün en güzelini, Allah'ın kelamına sözüne uyanlardan eylesin. Amin. Başkalarının sözünü Allah'ın sözüne tercih edenlerden eylemesin. Amin. Başkasının sözünü Allah'ın sözüne tercih edenler onların üzerine azap sözü hak olmuştur. Onu sen mi kurtaracaksın? Onu ateşin içinden sen mi çıkaracaksın? Onlar bile bile kendini o ateşe atıyor, işine geldiği için öyle yapıyor. Rabbini dinlemeyip başkalarını dinliyor. Ama Rablerine karşı takva sahibi olanlar, onlara cennete, üst üste konmuş köşkler vardır. Atlarından nehirler akan köşkler vardır. Bu Allah'ın onlara vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Allah kimin kalbini İslam'a açarsa, kimin kalbini İslam'a açmışsa, o Rabbi katında bir nur üzeredir. Rabbinin nuru üzeredir. Yazıklar olsun o kullara ki Allah'ın zikrinden kalpleri katılaşmış. İşte onlar apaçık bir delalette olanlardır. Allah kimin kalbini İslam'a açmışsa Rabbi hakkında nur üzeredir. Nur Allah'ın vahyidir, ayetleridir. Bununla beraber Allah onun gönlüne de vahyeder. Niye? Rabbinin ayetlerine sarılmış çünkü. Rabbinin ipine sarılmış. Böyle olmayanlar zikirden kalpleri katidir. Allah diyemiyor. Allah'ın hesabını yapamıyor. Allah ne der diyemiyor. Kalbi Allah'ın zikrine katilleşmiş. Bunlar nur üzere olmayanlardır. Bunlar deravette olanlardır. Allah Kitabı en güzel kelamla, en güzel benzetmelerle, en güzel övgülerle misaller verdi. Bunu anlayanlar, nur üzere olanlar Rablerinden, haşetten dolayı derileri ürperir. Sonra Allah'ın zikriyle onların derileri ve kahperi yumuşar. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Onunla dilediği kimseyi doğru yola erdirir, hidayet eder. Bunun dışında kalanlar Evet. şaşkınlıktadır, delalettedir. Allah kimi de delalette bırakırsa artık ona hidayet verecek kimse yoktur. Allah gönlümüzü, kalbimizi zikrine yumuşayanlardan eylesin. Amin. Aşkla, muhabbetle Allah diyenlerden eylesin. Allah'ın vahyine karşı gönlü, kalbi yumuşak olanlardan eylesin. Amin. Rabbinin zikrini, vahini duyunca Allah demeyi duyunca, Allah deyince, kalpleri ürpere, derileri ürpere kullarından eylesin. Amin. Rabbinden haşyet duyan kullarından eylesin. Amin. Allah bizi, kalpleri Allah'ın zikrinden katılaşmış olanlardan eylemesin. Amin. Allah diyemeyenlerden eylemesin. Amin. Allah derken, zorlanan kullarından eylemesin. Amin. Allah bizi, katında bir nur üzere eylesin. Amin. Kalbini İslam'a açtığı kullarından eylesin. Amin. Kıyamet günü azabın kötülüğünden yüzünü koruyan kimse gibi olur mu hiç o müminler? O hidayet üzere olanlar? O zarimlere ki tadın kazanmış olduklarınızdan dolayı azabı Azap onlara hiç ummadıkları yerden geldi. Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Hepsi beraber azabı hak etti. Böylece Allah onlara dünya hayatında zilleti tattırdı. Elbette ki, eğer bilmiş olsalardı, ahiretin azabı hem daha büyük hem daha şiddetlidir. Hem de daimidir. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik. Olur ki tezekkür eder, düşünürler. Olur ki hatırlarlar. Tezekkür hatırlamak demektir. Eğer bir şeyi bilmiyorsan nereden hatırlayacaksın? Demek ki önceden biliyormuşuz. Allah onu fıtratımıza yazmış. Fıtratımızdakini hatırlamamız gerekir. Allah'ın ayetleri bizdekini bize hatırlatır. Doğru kendisine geldiğinde, Allah'ın ayetleri kendisine geldiğinde onu yalan sayan. Bunun dışında bir şeyler söyleyip, din adına, Allah adına bir şeyler söyleyip, Allah'ın üzerine yalan iftira atandan daha zalim kim vardır? Cehennemde kafirlere yer mi yok? Allah'ın ayetlerini dinledikten, anladıktan sonra, Doğru kendisine geldikten sonra Allah'a iftira atanlardan eylemesin bizi. Allah bizi zalimlerden eylemesin. Allah'ın ayetlerini duyduğu, anladığı halde anlamamış gibi yapanlardan eylemesin. Allah'ın söylemediği bir şeyi Allah'a yalan yere iftira atıp Allah bunu söylemiş, Allah böyle seviyor, Allah böyle istiyor diyenlerden bizi eylemesin. Amin. Doğruyu getiren ve onu tasdik eden yok mu? İşte onlar müttakilerin ta kendileridir. Muttaki olabilmek için hem doğruyu tasdik etmek gerekir, hem de doğruyu getirmek, taşımak gerekiyormuş. Eğer doğruyu kabul etmediysek, tasdik etmediysek bir de onu taşıyamadıysak Allah'a karşı muttaki olamamış, sorumluluğumuzu yerine getirememişiz demektir. Allah bizi muttakilerden eylesin. Amin. Doğruyu, hakkı, hakikati tasdik edenlerden eylesin. Amin. O hakkı, hakikati Allah'ın vahyini taşıyanlardan eylesin. Amin. Onlar için Rablerinin katında ne dilerlerse vardır. İşte Güzel olanların, güzel yapanların mükafatı budur. Allah onların önceden işledikleri en kötü günahlarını bile kefaretle örtecek. En kötü günahlarını bile örtecek. Onlara yapmakta oldukları amellerin karşılığını en güzeliyle mükafatlandıracak. Allah kuluna kafi değil midir? Allah kuluna kâfidir. O dilerse bütün günahları örter, hiç olmamış gibi muamele eder. Allah bizi işlediğimiz bütün günahları, en kötüsünü örtenlerden eylesin. Amin. Allah bizi güzel yapanlardan mühcünlerden eylesin. Amin. Kulunun kendisine itaat ettiği, vekil olarak kabul ettiği kullarından eylesin. Amin. Rabbini kendisine kafi görenlerden eylesin. Amin. Onlar seni Allah'tan başka şeylerle korkutuyorlar. Allah kimi saptırırsa artık ona hidayet verecek kimse yoktur. Kim Allah'ın yolundan saparsa hiç kimse onu hidayete erdiremez. Bütün yollar delalet, bütün yollar uçurum, bütün yollar cehenneme gider. Allah'ın yolundan başka. Allah kime hidayet verirse onu saptıracak kimse yoktur. Bununla beraber Allah aleyhsallahu bi'azizin zintiqam Allah aziz ve intikam sahibidir. İntikam alır. Herkese hakkını verir. Biri Allah'ı kabul etmez, Allah'ın vahyini kabul etmezse, Allah ilahlık benim hakkım diyor. Benim hakkıma nasıl böyle göz diktin, kibirlendin, ben de biliyorum dedin benim vahyim karşısında deyip, onu rezil, rüsva yeder. Onu süründürür. Sadece ahirette değil, dünya hayatında da onu zelil eder. De ki Allah bana yeter. Tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsin. Tevekkül edilmeye layık olan Allah'tır. Güvenilmeye layık olan Allah'tır. Başka şeylere güvenmeyin. Tevekkül etmeyin. Allah'a tevekkül edin. Biz bu kitabı sana hak ile hikmedesin diye indirdik. Hakkı hakikati öğretesin. Herkes hak nedir, doğru nedir öğrensin diye indirdik. Kim bu kitapla, bu hak ile hidayete ererse, o kendi nefsi için, kendisi için hidayete ermiş olur. Kim de Saparsa, delalette kalırsa, delaleti tercih ederse, o da kendi aleyhinde delalette kalmış olur. Sen onların üzerinde vekil değilsin. Sen onların vekili değilsin. Ona tercih etme hakkı vermişim. Tercih onundur. de ki, bütün şefaat Allah'a mahsustur. Göklerin ve yerin mülkü onundur. Sonra ona döndürüleceksiniz Ahirete iman etmeyenlerin kalpleri ikrah eder. Neden ikrah ediyor? Allah'ı bir olarak zikrettiğinde, Allah'ın birliğini söylediğinde, bütün mülkün Allah'a ait olduğunu söylediğinde, söz hakkının Allah'a ait olduğunu söylediğinde ahirete iman etmeyenler bundan tiksinir. Senin bu sözünü sevmez. Ama Allah'tan başka şeyler zikrettiğinde, zikredildiği zaman işte o zaman onlar sevinirler. Allah'ın bir olarak zikredilmesini sevmez bundan ikrah ederler, tiksinirler. Ama Allah'tan başka şeyler zikrettiğinde buna da sevinirler. Allah bizi Allah zikredildiğinde sevinen kullarından eylesin. Amin. Muhabbet alan kullarından eylesin. Allah'ın vahid olduğu zikredildiğinde bütün güzelliğin, esmanın Allah'a ait olduğu zikredildiğinde sevinen razı olan, gönlü muhabbetle dolan kullarından eylesin. Amin. Allah'tan başkaları zikredildiğinde tüksinen kullarından eylesin. Amin. İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır, kendisini tarafımızdan bir nimet lütfettiğimiz zaman da bu ancak benim ilmim, bilgim sayesinde verildi der. Yani bunu ben kazandım der. Hayır, bu bir imtihandır. Böyle söyleyenlerin çoğu bunu bilmiyor. Allah onunla onları imtihan eder. Onlardan öncekiler de böyle söylemişlerdi. Ama kazandıkları şeyler onlara bir fayda sağlamadı. Sonunda yaptıkları kötülüklerin karşılığı kendilerine isabet etti. Çünkü onlar Kendilerine zulmetmişlerdi, zalimlerdiler. Hala bilmediler mi ki Allah dilediği kimsenin rızkını genişletir, yine de kısar. Muhakkak ki bunda ibretler vardır, elbette ki iman eden bir kavim için. İman etmeyenler bunu anlamazlar. İman etmedikleri için anlamazlar. ...bütün rızkın Allah'a ait olduğunu... ...dilediğine rızkı genişletip... ...dilediğine daralttıkını. Allah bize bir... ...sıkıntı verdiğinde imtihan için... ...bizi sabreden kullarından eylesin. Ay. Bir lütfundan... ...bir nimet verdiği zaman... ...kendinden, ilminden, bilgisinden... ...çalışmasından değil de... ...bunun bir imtihan olduğunu... ...Allah'ın bir lütfi olduğunu bilenlerden, iman edenlerden eylesin. Amin. Bu bana bilgim sayesinde, ilmim sayesinde verildi diyenlerden eylemesin. Amin. Allah bizi Allah'ın dilediği kuluna rızkı genişlettiğini, dilediğini de daralttığını bilen, buna iman eden kullarından eylesin. Amin. De ki, Ey nefisleri için, kendileri için aşırı gitmiş olan kullarım Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin Allah bütün günahları mağfiret eder hiç olmamış gibi siler çünkü Allah gafur ve rahim günahın ne olursa olsun kendini nerede harcamış olursan ol Allah'ın rahmetinden umudunu kesme. O senin Rabbindir. O bütün günahları maksuret edendir. Rabbine dön. Dön ve tövbe et. O gıfır ve rahimdir. Rabbine dön. Rabbine teslim ol. Başınıza azap gelmeden, ölüm ani gelmeden yoksa sonra Allah'tan yardım göremezsiniz. Eğer tevbe etmez, Allah'a dönmez, Rabbinizden marfilet dilemezseniz. Rabbinize dönün, en güzeline tabi olun. En güzel Rabbinizden indirilendir. Rabbinizden her ne indirilmişse o en güzele tabi olun. Sizin haberiniz olmadan, o azap size ansızın gelmeden önce... Eğer öyle yapmazsan, yoksa nefsine diyeceksin ki, yazıklar olsun bana. Allah'a karşı haddimi açtığımdan dolayı, ben gerçekten Rabbimin ayetlerini küçümsedim, alay ettim. Böyle demeden önce tevbe edin. Rabbimizin size indirdiği o en güzeline tabi olun. Hangi konuda olursa olsun eğer haddimizi aştıksa, eğer Rabbimize karşı aşırı gittiysek, nefsimizi harcadıysak, kendimizi kullanıp harcadıysak, Allah bizi rahmetinden, umudunu kesenlerden eylemesin. Rahmetinden, ümit var olanlardan eylesin. Allah'ın bütün günahları, küçük büyük bütün günahları, mağfiret edeceğine iman edenlerden eylesin. Amin. Rabbinin gafur ve rahim olduğuna iman edenlerden eylesin. Amin. Günahını Allah'ın rahmetinden, mağfiretinden, Büyük görenlerden eylemesin. Amin. Günahını Allah'a şirk koşanlardan eylemesin. Amin. Benim günahım af olmaz diyenlerden eylemesin. Amin. Rabbimizin emrettiği gibi Rabbinize dönün. Rabbinize teslim olun. Azap başınıza gelmeden önce tövbenizi yapın dediği kullarından eylesin. Amin. Rabbine dönüp tövbe edip Rabbine teslim olanlardan eylesin. Amin. Rabbinin indirdiği en güzeli, en güzel sözüne tabi olanlardan eylesin. Amin. Ölüm gelmeden önce, azap gelmeden önce, Amin. bana yazıklar olsun demeden önce tevbeyi nasip ettiği kullarından eylesin. Amin. Kendini harcayıp tevbe etmeyenler ya da şöyle söyleyecekler, eğer Allah bana hidayet vermiş olsaydı elbette ki ben de müttakilerden olurdum. Allah bana hidayet vermiş olsaydı müttakillerden olurdum. Ne demek? Ben de Allah'a karşı sorumluluğumu kabul eder gereğini yerine getirirdim. Bunlar suçunu Allah'a atanlardır. Hem yanlış yapmış, hem Rabbini dinlememiş, hem de o yanlışını da Allah'ın üzerine atıyor. Allah bana hidayet vermedi, hidayeti vermiş olsaydı. Allah hidayeti nasıl versin? Peygamber göndermiş, kitap göndermiş, mümin kardeşler göndermiş, hidayeti göndermiş, imam göndermiş, daha nasıl hidayet versin? Sen yüz çevirip kaçtınsa, Rabbine karşı geldinse, Rabbini ciddiye almadınsa, Rabbin sana tercih etme hakkı sözü verdiyse, seni bununla şereflendirdiyse, suç bu müdür? Ya da, ya da derken bir kısmı da azabı gördükleri zaman diyecekler ki acaba benim için bir daha dünyaya dönmek var mıdır? Bu sefer mehsinlerden olsam güzel şeyler yapsam demeden önce tövbe edin Rabbinize dön. Onlara denecek ki hayır sana benim ayetlerim gelmişti ama sen onları yaranladın. Sen ayetlerimize karşı büyüklendin. Hakikati, Allah'ın sana vahyettiğini kabul edemedin, kibirlendin, büyüklendin. Ben daha iyi biliyorum, ben daha bilgiliyim, ben ne yapacağımı biliyorum dedin. Dedin ve sen kafirlerden oldun. İşte o kıyamet günü, o Allah'a yalan isnat eden, Allah böyle istiyor, böyle seviyor deyip Allah'ı dinlemeden bunu söyleyenler, o kimselerin yüzlerinin simsiyah kesildiklerini göreceksin. Kibirlenmiş olanlara, müstebbirlere cehennemde yer mi yok? Allah bizi suçunu Allah'a atanlardan eylemesin. Amin. Allah hidayet vermiş olsaydı biz de mütakillerden olurduk diyenlerden bizi eylemesin. Amin. Ya da azabı gördüğü yönde Acaba geriye dönüş var mıdır? Bu sefer güzel şeyler yapsaydım diyenlerden eylemesin. Amin. Rabbinin ayetleri kendisine geldiğinde işittik ve itaat ettik diyenlerden eylesin. Amin. Onu yalan yalanlardan eylemesin. Allah'ın ayetlerine karşı büyüklenip, müstekbir davranıp kafirlerden olanlardan eylemesin. Amin. O kıyamet gününde yüzü simsiyah, kapkara kesilenlerden eylemesin. Amin. Allah'ın cehennemde yer mi yok dediği bu hitaba muhatap olan kullarından eylemesin. Amin. Kıyamet günü kurtulacak olanlar Allah'ın kendilerini selamete eriştirdiği kullar sadece takva sahibi olan, Allah'a karşı takva sahibi olan kullardır. Onlara hiçbir fenalık dokunmaz, dokunmaz. Onlar mahzun da olmazlar. Allah bizi mütakilerden eylesin. Amin. Mahzun olmayanlardan eylesin. Amin. Korkmayan, endişe etmeyenlerden eylesin. Amin. Bütün peygamberlere sana ve senden öncekilere de böyle vahyettim. Eğer sen Allah'a ortak koşarsan muhakkak ki amelin boşa gider. Mutlaka hüsrana oryanlardan olursun. Kim Allah'a şirk koşarsa ameli boşa gitmiştir. Tam tersine sen Allah'a avdol ve şükredenlerden ol. Allah bizi ameli boşa gidenlerden eylemesin. Allah'a şirk koşanlardan eylemesin. Amin. Onlar Allah'ı gereği gibi hakkıyla takdir edemediler. Allah'ı anlayamadılar, tanıyamadılar. Kıyamet günü yer, tamamen onun tasarrufunda, onun kabzasındadır. Gökleri de kağıt tomarı gibi durup o da onun kudret elindedir. Allah onların koştukları şirkten münezzehtir, beridir, subhandır. Sübhan olan Rabbimize hamd olsun. Amin. Allah bizi Rabbimize şirk koşmaktan muhafaza eylesin. Amin. Onun kudretini idrak edenlerden eylesin. Amin. Hakkını gereği gibi takdir etmeye çalışanlardan eylesin. Amin. Rabbini el esmaül hüsnasından tanyanlardan eylesin. Amin. Bütün mülkün ona ait olduğunu kıyamet gününde tasarrufun bütünüyle O'na ait olduğuna iman edenlerden eylesin. Amin. Allah bizi sadece kendisine abduranlardan eylesin Amin. ve şükredenlerden eylesin. Amin. Kıyamet geldiğinde o gün Sura öfürülecek. O sesin şiddetinden semada, arzda ne varsa hepsi ölecek. Allah'ın diledikleri müstesna. Sura bir daha öfürülecek o ölmüş olanlar yattıkları yerden kalkacaklar herkes çevresine bakmaya, bakılmaya başlayacak neler oluyor ne oluyor bunu anlamaya çalışacaklar o gün yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanmıştır kitap konmuş bununla beraber peygamberler ve şahitler getirilmiş olacak onlar arasında adaletle, hak ile Allah hükmünü verecek. Hiç kimseye asla zulüm edilmeyecek. Herkese yaptığının karşılığı tamamen ödenecek. Allah, herkesin ne yaptığını en iyi bilendir. Kafirler, hakkı hakikati örtenler, Allah'ın nimetine, vahine karşı Nankörlük yapanlar, Allah'a karşı nankörlük yapanlar bölük bölük cehenneme sevk edilecek. Onlar oraya, cehenneme varınca cehennemin kapıları onlara açılacak. Cehennemin kapılarındaki bekçiler onlara diyecekler ki, sizin içinizden size Resuller gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Sizi bugüne kavuşacağınızı, durumun böyle olduğunu size anlatıp sizi uyarmadılar mı? Onlar evet derler. Ama kafirlerin üzerine azap sözü, kelimesi hak oldu. İş işten geçti yani. Onlara denilecek ki cehenneme kapılarından girin. Hem de ebedi kalmak üzere. İşte Allah'a karşı kibirlenen, müsteşkil olanların yeri ne kötüdür. Rablerine karşı takva sahibi olanlar da o gün cennete bölük bölük sevk edilir. Oraya vardığında cennetin kapıları onlara açılır. Bu bekçiler onlara derler ki: Size selam olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun temiz geldiniz ve ne güzelsiniz. Artık ebedi kalmak üzere cennete girin denir. O cennetlikler derler ki Allah'a hamd olsun. Bizi bu cennete varis yapan, mirasçı yapan Allah vaadinde sadık olandır. Kitabında, vahinde her neyi söylemişse vaadi haktır, doğrudur. Güzel amel işleyenlerin ecri ne güzeldir. Şimdi biz cennette istediğimiz yere yerleşiriz. Allah bizi cehennemliklerden eylemesin. Amin. Cehennemin kapısındaki bekçilerin size bu günü haber veren Allah'ın Resulleri gelip size Allah'ın ayetlerini okumadı mı dediği kullarından eylemesin. Amin. Allah bizi cennetliklerden eylesin. Amin. Cennetin kapısındaki meleklerin Allah'ın selamı üzerinize olsun. Size selam olsun. Ne güzel geldiniz. Ne de temiz, ne de güzelsiniz. Dediği kullarından eylesin. Allah'ın vaadinin hak olduğunu hem bu dünyada hem ahirette iman edenlerden eylesin. Allah'a hamd olsun. Amin. Bir de o gün şunu görürsün ki Melekler arşın etrafını kuşatırlar. Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ve onların da aralarında hak ile hüküm verilmiştir. Ademlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun demiş. Melekler'e de hesap varmış. Allah onların arasında da hükmünü veriyormuş. Bismillahirrahmanirrahim. Hamin tenzülü kitabı minallahil azizil alim bu kitap aziz ve alim olan Allah tarafından indirilmiştir. O gücü her şeye yeten bütün şerefin kendisine ait olduğu ve her şeyi bilen, ilminin her şeyi kuşattığı Allah'tır ki bu kitabı size O indirmiştir. O size öğrettir. O günahları mahfiret edendir. Tövbeleri kabul edendir. Bununla beraber azabı şiddetlidir. O kudret sahibidir, dilediğini yapandır. Ondan başka ilah yoktur. Bununla beraber dönüşte onadır. Allah bizi, Allah'ın bize vahyettiği gibi iman edenlerden eylesin. Ay. Onu aziz ve alim olarak bilenlerden eylesin. Allah'ın kitabını aziz ve alim olan Allah'ın indirip bize öğrettiğini, bize şerefimizi bahşettiğini bilenlerden buna iman edenlerden eylesin. Allah'ın günahları maksiyet eden olduğuna iman edenlerden eylesin. Ay. Tevbeleri, dönüşü kabul ettiğini iman edenlerden eylesin. Ay. Allah'ın azabının da şiddetli olduğuna iman edenlerden eylesin. Bütün kudretin Allah'a ait olduğunu, ondan başka ilah olmadığını, dönüşün de Allah'a olduğunu bilen, buna iman eden kullarından eylesin. A'lım. Hakkı batılla yok etmeye çalışanlar boşuna mücadele ederler, boşuna mücadele ettiler. Bak onların akıbetleri, sonları nasıl oldu. Onları nasıl yakaladım, nasıl helak ettim. Böylece Rabbinin azap kelimesi kafirlerin üzerine hak oldu. Muhakkak ki onlar cehennem eshabı, cehennem ehlidirler. Aşık melekler onun etrafında Rablerini hamd ile tesbih ederler. Rablerine iman ederler. Bununla beraber iman edenlere mağfiret dileyerek derler ki melekler müminlere mağfiret diliyormuş iman eden melekler Rabbini hamd ile tesbih eden melekler bu durumda mağfiret diledikleri kendileri için dua ettiği müminler de Rabbini hamd ile tesbih eden müminlerdir derler ki Rabbimiz senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Tövbe edip senin yoluna tabi olanları bağışla, makbul et Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz onlara vaat o adın cennetlerini onlara ihsan ile ikram eyle. Bununla beraber o müminlerin Atalarından, zevcelerinden, zürriyetlerinden nefsini ıslah edenleriyle o adım cennetine koy. Muhakkak ki sen aziz ve hakim olansın. Onları kötülüklerden koru. O gün sen kimi kötülükten korursan mutlaka onu rahmetinin içine almışsındır. İşte en büyük kurtuluş budur. Bu meleklerin müminler için yaptığı duadır. Bizim de birbirimiz için yapmamız gereken dua budur. Aynı duayı yapıyoruz. Ya Rabbi iman edenlere mahfuret et. Amin. Onları affet, Tövbe edip sana dönenleri senin yoluna, senin gösterdiğin yola tabi olanları mahfuret et. Amin. Bizi ve onları cehennem azabından muhafaza et. Azın cennet, cennetlerini hepimize nasip et. Amin. Büyüklerimizi, sevcilerimizi, çocuklarımızı, zürriyetimizi, kendi nefsini, kendini iştah edenleri de naim cennetlerine koy ya Rabbi. Amin. Sen aziz ve hakim olansın. Bizi ve onları kötülüklerden muhafaza et ya Rabbi. Amin. Kıyamet günü sen kimi kötülüklerden korursan işte onun rahmetinin içine almış rahmetine eriştirmişsin. Bu büyük kurtuluş bizi erdir ya Amin. O günü o inkar edenlere, kafirlere, nankörlere, Rabbini dinlemeyenlere denilecek Allah'ın azabı Allah'ın gazabı elbette ki sizin kendi kendinize, kendi nefsinizde olan gazabınızdan daha büyüktür. Çünkü onlar kendi kendilerine gazab ediyor. Kendi kendilerine kızıyorlar. Niye böyle yaptık? Neden Rabbimizi dinlemedik diye? Ama Allah'ın gazabı sizin kendi kendinize olan gazabınızdan, azabınızdan daha büyüktür dedi. Çünkü siz imana davet ediliyordunuz da yine de inkar ediyor, nankörlük yapıyordunuz. Diyecekler ki, acaba bu cehennemden çıkma yolu var mıdır? Elbette ki Allah hayır buyurur. Çünkü siz tek olan Allah'a davet edildiğiniz zaman inkar ettiniz, nankörlük yaptınız ama Allah'a şirk koşulunca Hemen kabul ettiniz. Size ayetlerini gösteren Allah'tır. Afaktaki, dışarıdaki ayetlerini gösteren Allah'tır. Semadan size rızık indirir. Ama Allah'a dönen, dönmüş olan, yönelmiş olanlardan başkası bunu anlamaz, bunu düşünmez. Allah'a ihlaslı olarak onun diline uygun Dua edin. İsterse kafirler bundan hoşlanmasın. Bunu kedi görsün. O dereceleri yükselten açsın sahibidir. Kullarından dilediğini onun emrini yerine getirmesi için ruhuyla destekler. Ruhunu ona ilka eder emriyle neden bunu böyle yapıyor kıyamet günündeki tehlikeden uyarmak için o gün herkes herkesin her şeyi ortaya dökülür hiç bir şey gizli kalmaz Allah'tan gizli kalmadığı gibi kullar da, onlardan da bir şey gizli kalmaz ve Allah buyurur ki bugün mülk kimin? Cevabı yine Allah veriyor. Bugün mülk vahid ve kahhar olan Allah'ındır. Allah bizi ruhuyla desteklediği, ruhunu ilka ettiği ruhuyla buluşturduğu kullarından eylesin. Amin. Allah bizi uyarıcılardan eylesin. müzirlerden eylesin. Amin. Bugün mülkün, rahil ve kahar olan Allah'a ait olduğuna iman edenlerden eylesin. Hz. Musa Firavun'u davet ettiğinde Firavun dedi ki tutmayın beni, beni bırakın ben Musa'yı öldüreyim. O da Rabbine dua etsin, onu kurtarsın. Bu arada onu tutuyorlar ki, o da gerekçesini söylüyor, ben diyor, bunun sizin dininizi değiştirmesinden korkuyorum. Benim korkum bundandır. Ya da bu, yeryüzünde bizim bu memlekette fesat çıkaracak, bozgıncılık yapacak, onun için bırakın onu öldüreyim, diyor. Evet, Hz. Musa da ben senden, benim ve senin Rabbin olan Rabbinize sığınıyorum, dedi. Büyüklenen, kibirlenen, ahiret gününü inkar eden herkesin şerrinden Rabbimize sığınıyorum, dedi. bu bütün filanların söylediği sözdür. Kim bu sözü söylüyorsa bilsin ki, bilelim ki o filan'dır. Adam namaz kılıyor, diyor bak yapıyor, bak tefrika yapıyor, ayrımcılık yapıyor, namaz kılmış, başka bir şey yapmamış. Hemen korkuya, endişeye kapılıyor, bizi buradan çıkaracak buradan fesat çıkaracak dinimizi değiştirecek diye iftica diye yaygıra yapar Firavun, küçük firavunlar yani gücü o kadardır onun için öyle söylüyor bütün dinler Allah'ın dinidir bütün dinler haktır bütün dinlerde hüküm aynıdır Şeriat dinin içinde bir bölümdür ki insanlar arasındaki hukuki tanzimeler o hukuk da duruma göre, zamana göre, iklime göre hatta değişebiliyor. O şeriatın hükümleri peygamberlere o kavme göre farklı farklı olabildir. Mesela Hazreti Musa'nın kavmine Cuma Sesi günü yasak var. çalışma yasakı. Sadece e, ibadet gülüdür. İş yapmak yasak. Bu e, aynı zamanda bir ceza. Örnek verdim öyle. Mesela bir kısım şeyleri haram kılmıştır. Hayvanların iş yağını haram kılmış. Örneği. Böyle insanlar arasındaki zahiri olarak bir takım şeyler değişebiliyor. Ama imam, ibadet, kulluk, avdiyet hep aynıydır. Onun için ne vuruyordur? Nuh'a, İbrahim'e, İsa'ya, Musa'ya neyi vahyettimse sana da onu vahyediyoruz. De ki ben kendimden öncekileri tasdik edici olarak gönderildim. Bütün peygamberler birbirini tasdik eder. Çünkü hepsi aynı şey söylenmiştir. Yani bütün kavimlerde oruç neyse aynıydır, namaz neyse aynıydır. İbadet neyse aynıdır. İman bütünüyle aynıdır zaten. Yani bir noktası, bir virgülü bile değişmemiştir. Aynı. Şu anda niye böyledir? Dinlerini tarif etmişler, kitaplarını tarif etmişler, şeriatlarını tarif etmişler. Şu anda bizim yaptığımız gibi. Biz de tarif ettik. tarif olmuş. bir dinle karşı karşıya geldik. Hayatı öğrenmeye çalışırken. Tabi en büyük tarifi cahillet yapmıştır dini bilmeyenler, din adına konuşunca onlar yaptı. Mesela ne deniyor? Bizim dinimiz en son dindir, bizim dinimiz en mükemmel dindir, bizim dinimiz en büyük dindir. Sanki diğer dinler büyük değil de, sanki diğer dinler farklıymış gibi. Bütün peygamberler Müslüman değil midir? Mümin değil midir? Onların getirdiği din de İslam değil midir? Öyledir. Ama tahrif edilmiş. Birileri tabii ki bunu bilerek yapmıştır. En azından şeytanın tuzağına düşmüştür. E sen bu dinde olunca senin tatının peşinden kurtuldun. Sen Müslümansın ya, senin ananı baban da Müslüman ya, hamdolsun diyor Müslüman ana dünyaya geldik. Peki o diğerleri ne diyecek? Ana babası Müslüman olmamda ne diyecek? Böyle şey olur mu? Mümin olmayı, Müslüman olmayı senin kazanman gerekiyor. Kazanman. Çabanla, gayretinle onu elde etmen gerekiyor. Tabiri caizse bileginin hakkıyla, alın teriyle, aklının teriyle, gönlünün teriyle onu kazanman gerekiyor. Böyle babadan, anadan, atadan biraz kalan bir şey değildir bu senin içinde öyledir, o gayrimüslim memlekette yaşanlar da öyledir. Onların kitabı tahrif olmuş, seninki de tahrif olmuş, manası tahrif olmuş. Hatta belki onların kitabından daha fazla tahrif olmuştur diyebiliriz. Ortada din diye bir şey kalmamış. Ortada kitap diye bir şey yok. Yani diyorsun ben Allah'ın kitabını okuyayım. Yani estağfurullah diyor. Nasıl? Sakın dokunmayasın. Bak günahkar olursun. Dokunma diyor, hiç dokunma. Zaten abdesti de okunamazsın. Okusam acaba anlamaya çalışsam olur mu? Haşa diyor. Nasıl? Sen kim? Allah'ın kitabını anlamak kim? Küfre bak. Dokundurtmuyor yani. Allah'ın kitabını okuma, ne okursan oku diyor. Ya bunu benim Rabbim göndermiş. Bunu bana göndermiş. Beni bunu okumam lazım, anlamam lazım. Yok diyor. Sen anlayamazsın. Alimler okumuşlar, anlamışlar. Zaten böyle didiklemişler, sofrayı hazırlamışlar, önümüze koymuşlar, biz de yiyeceğiz. O oh, haram olsun sana, yazık. Mesela, bir köy şey farz edelim, hepsi hasta olsa, sonra anlaşılsa ki, sudan hasta olmuşlar. Ne yapacaklar? Su içmezse ki olmaz. Susuz yaşanır mı? Yaşanmaz. Suya mutlaka bir şeyler katılmış. Onun için hastalık var. Hasta olmuşlar. Yapılması gereken şey nedir? Nerede bu suyun kaynağı? Dağda, tepede. Gireceğiz tepeden. Ne yapacağız? Kaynağını bulacağız. Suyumuzu oradan içeceğiz. Allah'ın kitabını böyle anlamak lazım. Evet. Yuvarlandı, geldi. Yol boyunca ona bir sürü şey katıldı. Millet hasta mı? Evet. Eğer nefsinin tuzağına düşüyorsa, şeytanın tuzağına düşüyorsa, Allah diyemiyorsa, Rabbim Allah'tır diyemiyorsa, ben Allah'a kurbanım diyemiyorsa, varlığını, her şeyini Allah yolunda kurban edemiyorsa, de ki, ölümüm, hayatım, namazım, kurbanım, her şeyim, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ona kurbandır, De söyleme. Gönül kabul etmiyor. Hastalık var. Sorun var. Sorun nerede? Sorun hastayız. Nereden hastalandık? Bize din diye, iman diye, İslam diye yutturdukları şeyden dolayı hastayız. Onları gönlümüze aldık. Hak olarak kabul ettik, öyle zannettik. Ne yapıyoruz? Şimdi kaynağından Allah'ın kitabından dilimizi öğreniyor, tedavi oluyoruz. Allah'ın vahyine ters düşen her ne varsa onu gönlümüzden söküp atıyoruz. Yoksa Rabbimiz Allah'tır diyemeyiz. Söylemeden geçmek doğru değildir. Dünyanın dört bir tarafında Müslümanlar zulüm altında inliyor. İnsanlık ailesi bir ailedir. Hepsine peygamberler gelmiş, hepsi kendine göre dinini yaşıyor. Yahudi, İsrail, devletleri din devleti. Oysaki Allah ayet-i şerimede buyuruyor, onları Tevrati hak ile verdik. Hak batının arasını ayırt etsin diye. Tevrat'a Furkan diyor Allah. Ama tahrip ettiler. Zahiri olarak tahrip ettiler. 5-6 milyonluk bir İsrail, 2 milyarlık bir İslam alemine karşı hepsini eziyor. Yani Müsri'dir, kenarında Ürdünlük'dür, Suriye'sidir, Libya'sidir. Hepsini kafa tutabiliyor. Gerektiğinde katliam da yapabiliyor. Ama kimse sesini yetmiyor. Kimse bir şey yapamıyor. Kim sorumlu bundan? Elbette ki Allah ne buyuruldu ayet kerimede? Zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Kafire düşmanlık yok. Yahudiye, Hristiyana yok. Müşrike düşmanlık yok. Kime var? Zalime. Zalime düşmanlık da yapmazsan, zalime yardım etmiş olursun. Zalimle mazlum yan yana karşı karşıya geldiğinde, mazlumdan yana tavrını koymak zorundasın. Koymazsan ne olur? Koymazsan zalime yardım etmiş olursun. Şimdi kim vuruyor bunları? Bir avuç İsrail mi? Hayır. Müminler vuruyor. Müslümanlar bizzat bu kana ortaktır. Bu zulme ortaktır. Nasıl ortak? Eğer tavrını mazlumdan yana koymuyorsa, bir ve beraber olmuyor, kardeş olmuyor, tefrika yapıyorsa, tefrika yapan herkes buna dahildir olsaydı böyle yapar mıydı? Yapmazdı. Bak hiç kimseden ses çıkıyor bir, çıkmıyor. Sözde Müslüman ülkeler öyle değil mi? Sözde Müslüman ülkeler kimse sesini yetmiyor. Başını korumuyor gemiyor. Bir ve beraber olamamışlar. Mevliler kardeştir dedi. Kardeş olamamış. Dolayısıyla kardeşini hakkını savunamıyor. Orada da zaten korkmuyor. Nasıl olsa Sünni Alevi'yi vuruyor, Şii'yi vuruyor, Şii'yi onu vuruyor. O onun camisini bombalıyor. onun camisini bombalıyor. Türk, Türk'i vuruyor. Türk, Kürt'ü vuruyor. Birbirine düşürmüş ya. Şeytan zaten oynuyor. Oyun oynuyor. Halay çekiyor. Birbirini vurmaktan birbirinin kanını dökmekten biri öldürüyor, öldürürken ne diyor? Allahu Ekber diyor. Öteki ölürken o da Allahu Ekber diyor. Sıra zalime gelmiyor. Zalimin zaten istediği o. Tefrikayı koymuş, pesadayı çıkarmış, parça parça etmiş, birbirini kırdırıyor. Onlar birbirini vururken o da istediği gibi istediği yere vuruyor. Kim sorumlu? Mesele bunu anlamak. Kim sorumlu? Tefrika yapanlar. Kardeş olamayan herkesin parmakı bunda vardır. Ve kardeştir demeyen herkes aynı şekilde oraya bir bomba atmıştır. Sorumlu onlar çünkü. Eğer hep beraber la ilahe illallah deseydik, Muhammedun Resulullah deseydik, onların haddine düşmüş mü böyle yapsın? Öyle değil mi? Yani İsrail kimdir, Amerika kimdir, diğerleri kimdir? Öyle mi değil mi? Allah için. Onları suçlamakla olmuyor. Kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika demekle olmuyor. Sen yapıyorsun, sen. Bu meydanı sen boş bırakmışsın. Öyle değil mi? Girmiş bir ülkeye, biz Müslümanız, şeriatı kuracağız, şeriat devleti kimi ne yapıyorsun? Müslüman'ı öldürüyor. Öyle değil mi? Senin imanı varsa niye gidip İsa'yı vurmuyorsun? Hadi. Öyle mi değil mi? Yok devlet kuracağız. Kime devlet kuracaksın? Kardeşini öldürüyorsun. Hiç buradan daha büyük bir vicdansızlık var mıdır? Bu nasıl Müslüman? Bunlar nasıl Müslüman? Müslüman, Müslüman'ı nasıl öldürür? Nasıl ona kıyıyor yani? İşte kınıyoruz, ne güzel. Kına, kına bakayım, o da çok böyle üzüldü. Sen çok üzüldü zaten. Hiç zahmet etmeseydi onu söylemeseydin bari. Ölçü oda evdir. Bu iş böyle bitmez. Toparlanmak için yapılması gereken tek bir şey vardır, bir ve beraber olmaktır, kardeş olmaktır, Allah'a dönüp tövbe etmektir. Tövbe ediyoruz ya Rabbi. Sana kul olmayı beceremedik. Kardeş olmayı beceremedik. Sen müminler kardeştir dedin. Biz kardeş olamadık. Birbirimizi cennete davet etmek yerine birbirimize şeytana karşı yardım etmek yerine şeytana yardım ettik. O ben dedi. O benim cemaatim dedi. O benim tarikatım dedi. O benim cemaatim. O benim mezhebem dedi. Hani kardeştiniz? Bir tek sen mi Müslümansın? Herkesin meşrebi farklıdır. Fötrati farklıdır. Onun için kim nerede hizmet edebiliyorsa cenneti kazanabiliyorsa Allah'ın rızasını kazanabiliyorsa yeri orasıdır. Yeter ki La ilahe illallah Muhammedun Resulullah desin. O senin düşmanın değil. Cennet geniş. herkese yer var. Niye bir tek siz cennete gidiyorsunuz? Niye sizden oynarlar cennete gitmesin? O kadar küçük bir yer midir? Niye Allah'ın rahmetinin önüne ses çekiyorsun? Doğruyu doğru anlayalım. Allah ile beraber anlayalım. Söyledim. Mülk Allah'ındır. Kullar da O'nun kuludur. Kullar Allah'tan yüz çevirince ne olur? Allah'ın gazabı gelir. Allah rahmetini çeker. Rahmeti hak etmemiş çünkü. Gazap gelir. Azap gelir. Nereden geliyor? Her yerden geliyor. Görüyoruz. Ateş yağıyor, ateş. Her tarafta ateş yağıyor. Kim var ateşin altında? Yahudi var mı? Yok. Hristiyan var mı? Yok. Müşrik var mı? Yok. Kim var? Müslümanlar var. Aşkızın Müslümanımız bu kadardır işte. Siz böyle Müslüman olursanız, Allah'a böyle gazabı eder, böyle azabı eder. Neyi paylaşamıyorsunuz? Bundan hadi elimizi açalım dua edelim. E, İsrail'i kahret. Deli kahretmiş zaten. Sen zaten kahre olmuşsun. Öyle mi değil mi? Allah bizi şuurlu bir mümin eylesin. Amin. Allah bizi aklını kullanan Allah'ın murabini anlamaya çalışan kullarından eylesin. Allah'ın azabı, gazabı geldiğinde bunun sebebini idrak eden kullarından eylesin. Amin. İdrak edip tövbe eden, gereğini yapan kullarından eylesin. Amin. Öyle boş boş konuşup slogan atanlardan eylemesin. Allah adına birbirini öldürenlerden eylemesin birbirinin kanini dökenlerden eylemesin, Ay. birbirini küfürle itham edenlerden eylemesin Ay. birbirini nifakla, birbirine kafir diyen, münafık diyen, müşrik diyen kullarından eylemesin Ay. Allah bizi gerçek manada mümin eylesin, Ay. Allah için birbirini sevenlerden eylesin Ay. Allah için kardeş olanlardan eylesin, Ay. bir ve beraber olanlardan eylesin, Ay. kardeşini kendi nefsine tercih edenlerden eylesin Ay. Rabbim Allah'tır diyenlerden eylesin bir ve beraber eylesin Allah yolunda kare gibi saf bağlayan kullarından eylesin. Amin. O ölen çocukların, kadınların, o yaşlıların hepsinin, hepsinin günahı bizim boynumuzdadır. Hep beraber o günahı taşıyoruz. Sebep kardeş olamadığımız içindir. Korsaydı böyle yapar mıydı? Yapabilir miydi? biliyor, beraber olsaydı böyle yapabilir miydi? Mısır beraber olsaydı sınırdadır. Böyle yapabilir miydi? Yapamazdı. O da kapıyı kapatıyor orada. O da ona yardım ediyor. İmanı bu kadardır işte. Ama dese ki başlarındaki böyledir. Başlarındaki kim seçmiş? Onlar seçmiş. Onlara taviz vermeseydi böyle olmazdı. Aynı şey burada geçerlidir. Yani delikanlının biri çıkmış diyor ben bu işi yapacağım diyor. Bak her taraftan bir ve beraber olarak ona saldırıyorlar. Birlik içinde. O olmasın kim olursa olsun. Bu nasıl mühimci tavırdır? O olmasına hadi o indi. Kim olacak? Getir oraya o siyasetçilerden birini koy. İsrail'i destekler. İşte memleketin, ülkenin menfaati bunu gerektiriyor deyip kıvırır, gider onu destekler. Hiç olmazsa delikanlı çıkmış, hiç olmazsa tavrını koyabiliyor, lanetleyebiliyor. Elinden bir şey gelmese de davet ediyor, feryat ediyor. Elinden bir şey gelecek. Birkaç tane ülke daha böyle olsa böyle yapabilir miydi? Yapamazdı. Ama başımızdakiler eğer yanlış kişilerse onlar da, onları da biz seçmişiz. Bizim ürünümüzdür yani. Mümin feraset sahibidir. Mümin basiret sahibidir. Bakmalı, düşünmeli, anlamaya çalışmalıydır. Hayat bir tek bizim evimiz, işimiz arasında dönmüyor. Bu dünyada yaşıyorsak dünyanın ömür ucunda senin bir kardeşin varsa sorumlusun ondan. Ama bunun bir çaresi olmaz filan. Hadi sokağa dökelim, dökelim bir şey yapalım, slogan atalım. Şeytan sana gülüyor. Akşama kadar seni peşinde dolandırıyor, sonra git orada slogan at. Allah bunu kabul etmez. Senin bir şey yapman lazım. Bunun için bir fedakarlık yapman lazım. Birliği, beraberliği, kardeşliği tesis etmeden bu ateş yağmaya devam eder. Bununla beraber en ufak kardeşlikten ayrılan, tefrika yapan ben deyip biz deyip kendi mezhebini, cemaatini, partisini en öne alıp gerisini reddeden herkes bundan sorumludur. Yürüacağız. Allah buna hesabını soracak. Allah bir ve beraber olun demedim. mi edin? parça parça olmayın demedim. Eğer parçalanırsanız gücünüzü kaybedersiniz demedim. Söyledi. Allah bizi aklını başına alan, şuurlanan kullarından eylesin. Amin. Başkalarını suçlayanlardan eylemesin. Amin. Nerede yanlış yaptığını anlamaya çalışıp, onu düzeltip tövbe edenlerden eylesin. Amin. Allah hepimizden razı olsun.